Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah Kardeşlerim bugün 3 Eylül 2016 Cumartesi Bugünkü dersimiz İslam'da kardeşlik nedir? Kardeşlik bağları nasıl kuvvetlendirilir? Şimdi elhamdülillah bizim işimiz gücümüz Akide ve ameli anlatmak. Ama bir insan akidesi sağlam olsa, ameli mükemmel olsa fakat İslam'ın kardeşlik hukukuna riayet etmiyorsa onun muhakkak bir taraflarında eksiklikler vardır. Allah Azze ve Celle bir şeyi emrederken, bir şeyi nehyederken Kur'an'da ve sünnette mufassal bir şekilde ne yapmış? Açıklama yapmış. Yani bu derslerimiz inşallah silsile halinde birkaç celsede ne yapacak, uzayacak. Evet. Şimdi elimizden geldiği kadar tabi yüzlerce binlerce cilt 1400 seneden beri İslam'ın kardeşlik hukukuyla alakalı yüzlerce binlerce belki cilt ne yapılmış kitaplar yazılmış. Bakalım. Allah Azze ve Celle'nin emri neymiş bu hususta? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği neymiş? Bizim uyguladığımız neymiş? Biz bugün tek yumruk haline gelemiyorsak Allah Azze ve Celle'yi dinlemediğimiz için bu meselede. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin sözlerini baş yapmadığımız için ne zaman müminler Gerçek Kur'an'a, sünnete sarılmışlar. Semi'ne ve ta'ne demişler. İşittik ve itaat ettik. Hemen amele koymuşlar. Allah Azze ve Celle yüzlerce sene Müslümanları dünyanın hakimleri kılmış. Ama ne zaman Müslümanlar kendi heva ve heveslerine uymuşlar. Kur'an'ı, sünneti göz ardı yapmışlar, kulak ardı yapmışlar. Kur'an ve sünnetten bir gane şekilde yaşamışlar. Allah Azze ve Celle onlara ne yapmış? Ne yapmış? Aralarındaki kardeşlik bağı eksildiğinden dolayı, hafiflediğinden dolayı onları rahmetiyle karşılamamış. Evet. Şimdi göreceğiz bakalım İslam'da kardeşlik neymiş? Bu kardeşlik bağı nasıl kuvvetlendirmiş. İnşallah ne yapalım? Dinleyelim. Eksiksizce ve canı gönülden uygulandığında Müslümanların arasında sevgi, saygı, güven, muhabbet, ülfet ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek İslami ve insani davranışlardan bahsedeceğiz. İçinde bulunduğumuz bazı olumsuz hal ve durumlar Müslümanların adeta birbirlerine karşı saygısız, sevgisiz, seviyesiz, vurdum duymaz, birbirlerine karşı güvenememe, aralarında İslami ve insani diyalog kuramama, Birbirlerinin dertlerini anlayamama, birbirlerine sırt çevirme, birbirlerinin arkasından olur olmaz şekilde konuşma, en ufak bir anlaşmazlık ve kırgınlıkta birbirlerinden kopma, ayrılma ve birbirlerine kin, adavet ve çekememezlik besleme durumuna gelmişler. Öyle değil mi? Küçücük bir mesele. Ayrıcılığa, ayrıl, ayrılmaya ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Öyle ki adam birbirine selam vermiyor. Evet. Toplumumuz ve kardeşlerimiz bu gibi illetlerle adeta felç durumuna gelmiştir. Ne yazık ki bu böyle. Bu sebeple cemiyetimizi kemiren ve kangrene çeviren bu hastalıklar teşhis edilmiş ve adeta bu hasta ümmetin tedavisine karar verilmiştir. Bütün bu olumsuz ve istenilmeyen hastalıklı ve tehlikeli davranışların ilacı Kur'an, sünnet ve sahabe neslinin davranışlarında mevcuttur. Zaten sahabe-i kiram Kur'an'ın ve sünnetin haricine çıkmamışlar. Onların birbirlerine karşı nasıl davrandıklarını en güzel ve en doğru şekilde hurafata yer vermeden öğrenir, uygularsak Allah'ın izniyle asr-ı saadet dediğimiz her ne kadar bugün bazı gözükür iki ayaklı şeytanların asr-ı saadet diye bir şey yoktur demelerine bakmadan Allah'ın izniyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın devrine benzeyen bir devir tekrar ne olur? Yaşanır. Ama biz istersek, biz uygularsak yoksa asr-ı saadet, asr-ı saadet demekle asr-ı saadet yaşanılmaz. İslam iddia dini değildir, realite ve yaşama dinidir. Evet. Yapılan teşhisler, verilen kararlar Kur'an ve sünnetin nasıyla doğrudur. Bunun yanında doğru tedaviyi uygulamak da kaçınılmazdır. Sen hastayı teşhis ediyorsun. kangaran olmuş ama sen tutup da e, göze iyi gelecek, kulağa iyi gelecek bir devayı ilacı ona zerk edersen onun hastalığı ne olmaz? Geçmez. Ancak hangi hastalık varsa o hastalığı iyi edecek devayı kullanmak lazım. <gülüyor> evet. Bu meselede en doğru ve en kalıcı tedavi usulünün Kur'an ve sünneti hayatımıza eksiksizce tatbik etmek olduğu hususunda herkes hemfikir. Herkes ağzını açınca ne diyor? Kur'an sünnet diyor. Öyle mi? Kur'an sünnet diyor da hani Kur'an sünneti yaşayan Müslümanlar nerede? Aleykümselamün rahmetullah. Evet, kardeşlik kutlu ve yüce bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumluluktur. Yani ahi ahi kardeşim, kardeşim demekle insanlar ne yapmıyor? Kardeş olmuyor. O zaman kardeşliğin getirmiş olduğu sorumluluğu ve yükümlülüğü yeri geldiğinde ne yapacaksın? İcra ve ifa edeceksin. Göstereceksin. Öyle değil mi? Bal bal demekle ağızlatlanmıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bal bal Tatmadan yemeden ağzımızın tatlanma, tatlanmasını istiyoruz. Bu olacak bir şey değil. Kardeşliği yaşayacaksın Kur'an ve sünnetteki verilere göre sahabe-i kiramın raduanullahi teala aleyhim ecmainin ahvali üzere ondan sonra diyeceksin ki ben kardeşlik hukukuna riayet ediyorum. Biz Kur'an'ı bilmeden sünneti bilmeden dinimizi yaşamak istiyoruz. Sahabe-i kiramın hayatını, onların tatbikatını öğrenmeden, bilmeden İslam yaşamak istiyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizi felaha, necaata ve istediğimiz şekle getirmiyor. Evet. Aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluktur kardeşlik sorumluluğu. Kardeşler arasındaki ilişkilerin nasıl olması lazım geldiği hususunda hem Rabul Alemin Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde çok ciddi tavsiyeler ve uyarılar bulunmaktadır. Evet, her sistem gibi İslam da kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur. Her sistem ister hak olsun, ister batıl olsun, ister doğru olsun, ister eğri olsun. Her sistemin bir neyi var? Binası var. Kökü, temeli var, penceresi efendim, mesela konulan kanunları, nizamları, tüzükleri var. E, i̇nsanların koyduğu kanunun, nizamın, tüzüğün oturtulmuş olduğu analar, dubalar, babalar varsa, temeller varsa e, Kur'an'da da bu olması lazım. İnançta tevhidi, cemiyette ise o kuvveti, yani kardeşliği esas almıştır İslam. Dolayısıyla İslam toplumu sınırları İslam imanıyla çizilmiş kardeşler topluluğudur. Eğer sen kardeşim diyorsan, o imani ve ameli durumda ne yapacak? Kur'an ve sünnete paralellik arz edecek, durumları izhar edecek. Eğer sen onun tarafından kardeş olarak addediliyorsan, onu bağlayan şeyler seni de bağlamış olacak. Yani kardeşim diyen kimseler karşılıklı olarak İslam'ın hükümlerine ne yapacaklar? Uyacaklar, rıza gösterecekler. Evet. Evet. Bu topluluk ve kardeşliğe imandan başka hiçbir şey mesela ne ırk ne renk ne de coğrafya sınır çizemez. Yok yok. Beyazın kırmızıya, Arabın Acem'e, yok yok. Acem'in Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük nedir? <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini telaffuz edip bunun gereğiyle amel etmektir. Üstünlük takvayladır. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Allah da Celle Ala buyuruyor bu şekilde. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en şerefliniz, en faziletliniz Allah Azze ve haklarına en çok riayet edeninizdir yani mutlaki olanlar evet kardeşlerim İslam kardeşliğinin yegane belirleyici ön şartı la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesidir kişi aynı anne babadan doğar ama İslam kardeşi olmaz kan kardeşi olabilir batın kardeşi olabilir ana babadan doğma kardeş olabilir ama din kardeşi olmayabilir ayrı ayrı anaların doğurduğu kimseler birisi Arap olsa, birisi Türk olsa, birisi Kürt birisi Çerkez, birisi Laz, birisi Hintli, birisi Çinli olsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse ayrı ayrı anaların doğurdukları olsa dahi Allah katında kardeş Allah'a yemin olsun ben sizle olunca daha çok mutlu oluyorum yemin olsun Rabbıma neden? çünkü sizin inandığınız şekilde inanıyorum. Siz de benim inandığım şekilde inanıyorsunuz. Siz de biz de Allah'ın emretmiş olduğu şekilde inanıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir şey deyip ne yapılıyor? Bizler tarafından kabul görüyor. Onun için birbirimizi seviyoruz. Öyle mi? Hurafata aramızda yer olmadığı için birbirimizi seviyoruz o uçtu kaçtı üfürdü tükürdü bunlar yok elhamdülillah sahabe-i kiram neye iman ettiyse biz ona iman ediyoruz öyle değil mi neden başka topluluklara muhabbetle böyle? onlar da tabi müslümanlar ama şimdi benim size olan sevgim muhabbetim saygım sair kişilere var mı yok neden yok Adamla konuşamıyorsun. Bir şeyden bahsettiğinde ne diyor? Bizim diyor hocamız böyle söylemedi. E bizim peygamberimiz böyle söyledi. Aradaki fark bu. Yani sizinle onlar arasındaki fark bu. Bizim peygamberimiz böyle söyledi. Bukhari ile Müslim'de bu kayıtlı dediğimde susuyorsunuz. Ama karşıdakini susturamıyoruz. Aradaki muhabbet farkı bu. Onlar da Müslüman. Ama ne yapılmamış? Ta çocukluktan beri İslam'la tanıştıkları günden beri Kur'an'a riayet edilecek, sünnet baş yapılacak ve sahabe-i kiramın Kur'an ve sünnet anlayışıyla yürünecek. Bu verilmediği için bu aradaki ihtilaf. Onlar da Müslüman, biz onları tekfir etmiyoruz. Ama İslam'ı başka yönlerden ne yapmışlar? Duymuşlar, anlamışlar. Eksik getirilmiş İslam onlara. Evet. Allah'a Kelimeyi tevhidi söyleyen La ilahe illallah onun gereği Muhammedur Resulullah hani bazı deccalların e, kör olmayan deccalların dile getirdiği gibi La ilahe illallah kifayet eder Muhammedur Resulullah'a lüzum yok diyenler var duymuşsunuzdur. Bunların sözlerini biz ne yapıyoruz? İtibara almıyoruz. Kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söylüyorsa bu gerçekten Müslümandır Müslüman olması sebebiyle Birbirlerinde kardeştir Evet Rabbül Alemin Azze ve Celle Hücurat suresinde İnnemel mu'minuna Ihve buyuruyor Muhakkak ki ancak mü'minler kardeştir Muhakkak ki ancak Mü'minler kardeştir Adam ne yapabilir? Aynı anadan, aynı babadan doğar ama birisi Hristiyan olur, birisi Mecusi olur, birisi dinsiz olur, birisi muvahit bir mümin olur. Bunlar batın kardeştir ama İslam kardeşi değildir. İslam kardeşi olmadığı için, olmadıkları, olamadıkları için aynı sofrada muhabbetle yemek yiyemezler. Aynı mecliste oturup sevinemezler. Aynı mecliste oturup üzülemezler. Birisinin sevindiğine öteki üzülür. Ötekinin muhabbetli olduğuna aynı meselede beriki ne yapar? Gadaplanabilir. Öyle değil mi? Bak şimdi biz Allah kısmetesi 5-10 gün sonra ne yapacağız? Kurban kezeceğiz. Hepimiz Allah Azze ve Celle'ye ruhumuzu teslim etme hususunda cehet çaba sarf ediyor muyuz? Kendi ruhum. Aleyküm selam ve rahmet. Kendi ruhumuzu, canımızı vermek istiyoruz Allah Azze ve Celle ama Allah Azze ve Celle bizden ne yapmıyor? Kurban olarak ruhumuzu, canımızı istemiyor. Hayvan takdim etmemizi istiyor keserek. Ama adam ne yapıyor? Bu diyor katliamdır. Adamın kardeşi söylüyor katliamdır. Bak benim ibadet kabul ettiğim öteki katliam olarak kabul ediyor. Aynı anam onu doğurdu. Aynı babamın sulbünden geldi. Ama inancımız ayrı olduğu için ne yapamıyoruz? Sevindiklerimize, üzüldüklerimize aynı yerde menzilimiz aynı olmuyor. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da ne buyuruyor bu hususta? El-mü'minu ahul mü'min yani mü'min mü'minin kardeşidir. Ancak mümin, mümin olanın kardeşidir. Bak burada Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin, müminin kardeşidir derken neyi kastediyor? Din kardeşliğini kastediyor. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en çok eza edenler, cefa edenler kendi kanından olan kimseler. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller Mughiralar Ümeyye bin Halefler Halbuki en çok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Neydi? Kan bağıyla Bunlar yakındı. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bilal Radıyallahu Anh'u'yu Davet ettiği gibi bunları da davet etti O kara olan Bilal Radıyallahu Anh'u Yüzü karaydı, eli kolu Suratı karaydı ama Kalbi kalaylı tas gibiydi Allah'ın hidayeti oturmuştu onun kalbine. O iman nurundan faydalandı. Ebu Leheb çok yakışıklıydı. Ebu Leheb iki tane manası var. Yanakları al aldı onun için ona Ebu Leheb dendi. Alev gibi yandığı için bir de cehenneme gireceği için Ebu Leheb dendi. O yakışıklı Ebu Leheb cehennem odunu, cehennem kütünü, o kütüğü olacak. Yüzü güzel olmayan bir sürü sahabe vardı. Allah yüz güzelliği vermemiş ama kalp güzelliği vermiş. Öyle olmasına rağmen bunlardan bir tanesi de zahir. Karısı yanına girerken Allah'a diyor Allah'tan korkmasam her diyor yanıma girdiğinde diyor yüzüne tükürürüm. O kadar yüzü çirkin. Ama Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Ey diyor zahir. Sen diyor belki insanlar katında diyor o kadar diyor eee taltif gören birisi değilsin ama diyor Allah ve Resulünün diyor katında çok diyor yüce mevkileri diyor ihraz etmişsin. Bak Allah bakmıyor yüzüne, gözüne. Efendime söyleyeyim şurasına, burasına, e, zahirine. Allah burasına bakıyor. Burasına bakıyor. Allah bakıyor Celle Ala, kim kendi sözüne itaat ediyor. Kim Resulünün sözünü kayıtsız şartsız hayat tarzı olarak tutuyor. Allah bunu şey diyor gözetliyor. Evet dünyanın neresinde olursa olsun hangi devirde yaşamış bulunursa bulunsun. Bakın şimdi neresinde olursa olsun zamanımızda. Hangi devirde olursa olsun bizden önce yaşayanlar. Bütün Müslümanların birbirlerinin din kardeşi olduklarını tüm dünyaya Allah ve Resulü'ne yapmış duyurmuş. Evet. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Medine'ye teşrif ettiklerinde Mekke'den gelen muhacirlerden her birisini Medineli Müslümanlardan biri ile kardeş ilan etmiş. Buna muafat diyoruz. Böylece ilk İslam cemiyetini kardeşlik esas ve uygulamasıyla başlatmıştır. Evet, modern dünyanın toplum dayanışması dediği ve aradığı oluşumu... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar yaşayacak olan ümmetine örnek olmak üzere muakhat yani kardeşlik uygulaması ile daha İslam toplumuna ilk İslam toplumuna ne yapmış? Bunu getirmiş kaide-i külliye olarak vazetmiş etmiş ve bunu gerçekleştirmiş. Bu sebeple Müslümanlar kardeşliği kitap ve sünnet ile ilan edilmiş ve Medine İslam toplumuyla o kardeşliği yaşamaya başlamış bir ümmettir Müslümanların Peygamberimizin getirmiş olduğu vesselam, bu kardeşlik daha önceki peygamberlerin ümmetlerine nasip olmamış evet kardeşler Kardeşler arasında ilişkilerin nasıl olması lazım geldiği hususunda hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde çok ciddi uyarılar bulunmaktadır dedik. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden kardeşler arasındaki her türlü münasebette bakın insanları ilgilendiren müslümanları ilgilendiren her türlü münasebette peygamber aleyhissalatu vesselam'ın koyduğu bir had ve hudut var. Evet bu had ve hududu Müslümana kendi nefsini ölçü almasını da öğütlemiştir. Kendine istediğini Kardeşin için isteyeceksin. Kendine istemediğini onun için de istemeyeceksin. Sübhanallah. İşte hiçbir ayet olmasaydı hiçbir hadis olmasaydı bu mübarek söz İslam toplumunu en güzel şekilde oluşturacak riayet edildiğinde bir söz. Kendine sevdiğin onun için seveceksin. Kendine istemediğin onun için istemeyeceksin. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun mümin olamaz buyurmuş. Nerede var? var? var? Müslüm'ün sahihinde. Tirmizi'de ve Nesai'de. Evet kardeşlerim bu hadis-i şerif din kardeşliği sorumluluğunu bütün boyutlarıyla pek özlü bir ifadeyle ortaya koymuş bulunmakta. Evet, ancak yine konuyu açıklığa kavuşturmak bakımından, diğer hadislerden de yararlanarak din kardeşliğinin bazı gereklerine işaret etmek faydalı olacaktır. Sadece bu yeter ama peygamber aleyhissalatü vesselam 23 senelik peygamberlik zamanında bir tek meseleyle ne yapmamış yetinmemiş tafsil etmiş her türlü yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek olan durumların önünü kesmiş bakalım şimdi neler söylenilmiş evet Hadislere baktığımızda Müslüman diğer Müslüman kardeşine buğz edemez. Kin tutamaz. Sırt çeviremez. Araya bir takım suni üstünlük ölçüleri de koyamaz. Sen zenginsin. Öteki fakir. Ben çok yakışıklıyım. Berikibet. Şu Dalyan gibi. Öteki fıçı gibi. Yani bunlar suni olan bir şey. Böyle bir şey ne yapamaz? Koyamaz. Çünkü İslam'da üstünlük sadece ve sadece takvadadır. Takva nedir? Allah Azze ve Celle'den gereği gibi korkmak, gereği gibi Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, nehilerine itaat ve ittiba etmek. <gülüyor> evet, hadislere şimdi devam edersek, Müslüman haklı sebeplere dayalı olsa da Müslüman kardeşiyle, diğer Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla küs duramaz. Ama bu nasıl olacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buna da ölçü getirmiş. Ben ne yaptım? Arslan'la haklı bir meseleden dolayı bir ağız dalaşı yaptım. Kötü söz söyledim. Kalbini kırdım. Arslan da tabi onun da, onun da insan melaike değil, efendime söyleyeyim sinirler alınmış değil. Ben söyleyince benim edepsizliğime karşı ada da biriki ne yaptı? laf bana sokuşturdu. Aramızda şeytan girdi mi birbirimizle başladık mı biz boğza? Başladık, küstük. Ama üç günden ziyade olmayacak çünkü gün geçer kim geçer demiş atalar gün geçer, kim geçer. İşte ne yapacak? Üç gün şeytan ona iyiva verecek ama müminlerin vazifesi ne? İkimizin arasını bulmak ayeti kerime var bu hususta. Ha, şimdi bakın. Burada bir başka mesele de var ama. Onlar barışacaklar. Sahir müminlerin onlara yol göstermesi, nasihat etmesi cihetiyle. Eğer ki Aynı o kavgadan önceki muhabbetli durum kavgadan sonra yine devam etmiyorsa diyor onlar diyor barışmış olmazlar. Bakın barışmanın barışmanın 10 numara olabilmesi için kavgadan önceki durumun kavgadan sonraki durumlarda zamanlarda da, da devam etmesi Allah buyuruyor affı diyor tut var mı bugün müminlerde bu He? sen bana bir tokat attın hmm, sana öyle bir yumruk yerleştiririm ki turfanda mor patlıcan gibi ne yapar gözünü gövertirim adam yapıyor öteki de ne diyor sen bana diyor milletin yanında ne yaptın yumruk salladın ebedi billah diyor ben seni ne yapmam affetmem ne ölüme ne dirime bunu diyoruz mu biz diyoruz? Ve bu yaşanıyor mu? Yaşanıyor. E Allah'ın sözü? İğva Allah'tan gelmiyor. Allah'tan affetmek geliyor. Ortalığı düzeltmek geliyor. İva şeytandan geliyor. O sana şöyle yaptı. Sen de ona böyle yap cesaretini göster. Erkekliğini göster. Kimi dinliyoruz biz? Şeytanı. Kim kazanıyor? Kesinlikle biz değil. Şeytan kazanıyor. Evet, Müslüman kardeşleri yanı başında dururken diğer bir Müslüman onları bırakıp başka din mensuplarını ve dinsizleri dost edinemez bidat ehliyle de sıkı fıkı olamaz hakiki mümin ama bidat ehline davet yapmak için ne yapar gider onlarla hoş geçinir ama davetin de neyi var? Bir prosedürü var. Davet edeceksen ilk önce karşıdaki adamı tanıyacaksın. O adamın yaraları, bereleri nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor adamın biri. Diyor ya Rasulallah. Annem diyor vefat etti ona hayırlı bir halef olabilmek için diyor ne yapmalıyım peygamber efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor annenin namına diyor su çıkar bir başka kişi geliyor babam vefat etti ne yapayım hayırlı bir halef olayım diye onun diyor dostlarıyla diyor teşrik-i mesaini diyor sürdür bir başkası geliyor ne yapayım onun namına diyor sadaka ver bir başkası geliyor borçlarını diyor öde neden böyle böyle söylüyor peygamber efendim ayrı ayrı? Herkesin bir eksiği var. O adam demek ki babasının dostlarıyla teşrik mesaiyi sıkı tutmamış. Ona onu emrediyor. Öteki adam ödeyecek olduğu halde babasının... Borçlarını ne yapmamış ödememiş babası adam aldı o borçlarla onu yetiştirdi ama vadesi geldi Allah Azze ve Celle ruhunu kabzetti. Borcunu ödeyemeden adamın ruhu çıktı. Evladına ne diyor babanı mahpus bırakma haciz altında bırakma sen zenginsin ödeyebilirsin babanın tarafından başkasına zulmedilmesine ne yapma? göz yumma herkesin ihtiyacı neyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ihtiyaca mebni olarak ne yapmış emirler ve nehiler camiası koymuş ne yapayım ya Resulallah bana nasihat et diyen birine peygamber efendimiz ne buyuruyor kızma diyor subhanallah adamın öfkesi burnundaymış demek ki çıkıyor karşıdakinin kalbini kırıyor Adam bunun farkında değil. Öfkelenme diyor Resulullah. Demek adam çok öfkeleniyormuş. İşte böyle. Evet kardeşlerim. Gerek fert, gerek ümmet olarak kişi tercihlerini daima din kardeşlerin dan yana kullanmak zorundadır. Kulul hak. ولو على Doğruyu söyleyeceksin aleyhine de olsa. Bir mümin var. Karşında bir de kafir var. Sen Müslüman olarak hakim durumundaysan burada ne yapacaksın? Müslümanın lehine mi, kafirin lehine mi? söz konuşacaksın. Ne yapacaksın? Sen hak kiminse ona hakkı vereceksin. Burada demezsin ki ha, bu adam Müslüman onun yanında olayım da kafire değim. Bak burada öyle değil işte. Biz adalet ehli olduğumuzu işte burada göstereceğiz. Eğer suçlu müminse diyeceğiz sen suçlusun. Kafirse diyeceğiz ki bu adam burada hak sahibi. İşte bu da İslam'a davet etme hususunda en güzel davetlerden bir tanesi. Kafirler görecekler müminlerin adaletinin ne olduğunu İslam'a saygı besleyecekler. Nereden geliyor bu adalet duygusu? Dinimden geliyor. Eğer dinim adaleti Allah bunu azze ve celle emretmemiş olsaydı anamın doğurduğu Kişiye ben ne yapardım? Arka çıkardım. Ama arka çıkamam hatalı adam. Şimdi ayetleri alıp, hadisleri alıp da istediğimiz gibi kullanamayız. Öyle mi? İstediğimiz gibi kullanırsak salimlerden oluruz. Kişinin zulmetmesine yol açmış oluruz. <gülüyor> evet. Evet. Günümüz dünyasında ferdi durumlarda veya beyne'l milel yani milletler arası platform platformlarda Müslümanların birbirlerine arka çıkmaları dünyadaki güç dengeleri bakımından oldukça ehemmiyet arz etmektedir. Bugün Müslümanlar musadaf olan Müslümanların yanında mı yoksa vurdum duymaz mı? Hangisi Allah bize hidayet etsin Allah azze ve celle müminlerin dertleriyle dertlenen müminlerden olmamızı bize kolaylaştırsın ve sevdirsin işte kardeşler İslam'ı yaşamadığımızdan dolayı belalar musibetler başımızda türlü türlü neden kabahat bizde Kur'an'da değil işte Kur'an işte sünnet Zalim olduğunda, zalim olduğunda müminin yanında olmayacaksın. Mazlum olduğunda müminin yanında olacaksın. Bugün müminler mazlum durumunda. Hangimizin kulağı duyuyor? Allah İslam'ı anlamak ve yaşamak nasip etsin. Subhanallah. Allahu Akbar. Bu konuda Buhari'de ve Müslim'de bulunan birkaç hadisini yaptık, aldık sırayla alt alta koyduk. Onları görelim inşallah. Müslüman Müslümanın din kardeşidir. Ben Müslümanım, La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah diyoruz. O benim din kardeşim. Bilmiyorsa öğretmek benim vazifem. Eksikleri varsa düzeltmek benim vazifem hatalı bir anlayışı varsa hatalarını tahsiye etmek benim vazifem yoksa sen böyle yapıyorsun cehennem ol git gör, görünme benim gözüme tamam artık aramızda her şey bitti deyip de onu tezif edip kovmak değil benim ateşe ihtiyacım var var mı ateşe ihtiyacım pikniğe gittik küçük bir kıvılcım var ne yaparım üfleye üfleye şişiririm o kıvılcımı ateş meydana getiririm o kişideki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sözü küçük bir kıvılcım Onu ben ne yaparım kökleşmiş bir iman Haline getirmek durumundayım O adam Anlamamış küçük bir çocuk gibi Hanginiz koşturduğunuz için Tavaf ettiniz burasını hiçbiriniz Tavaf etseydiniz 40 tane benden laf işitirdiniz Ama bak çocuklar ne yaptılar Tavaf ettiler bunların döndür durunlar Hangimiz sesini çıkardı Hiçbirimiz sesini çıkarmadı Neden o vazifesini yapıyor. Aklının estiğini, çağının durumunu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi adam? Demek ki Allah'la celle bir ülfeti var. Hakkı hakkaniyeti oturt yanına dizinin dibine öğret. Batılları varsa onları da ortaya çıkar. Onları terk etmesine sebebiyet verir. Reddedersen, yanından kovarsan yahut da sen ondan çekinir kaçarsan vazifeni yapmamış olursun. Bizim vazifemiz hem Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek hem de Allah Azze ve Celle'ye itaat edilmesi hususunda önderlik yapmak. Herkes vazifeli ama herkes bir alim gibi vazifeli değil. Doğru olmakla vazifeliyiz biz. Biz doğru olalım. Eğriler bize ne yapmayacak? Zarar vermeyecek, veremeyecek. Evet. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Bir başka hadis. Müslümanlar bugün, Müslümanım diyenler Müslümanlara zulmediyorlar mı bugün? Neden zulmediyorlar? İman eksikliğinden dolayı. İman eksikliğinden dolayı zulmediyorlar. Sübhân Allah. Müslüman, Müslümanı başına gelen musibette terk etmez, ona zalimin onu zalimin zulmünde bırakmaz. Adama kızıyoruz biz. Arada bir şey geçti. Başında bir musibet geldi. Oo oh, iyi oldu. Bak, benim efendime söyleyeyim söylediklerime kulak asmadı. Bak Allah nasıl belasını verdi. Ha, seni dinlemedi diye Allah o belayı verdi. Ona öyle mi? Belki Allah imtihan ediyor onu. Senin vazifen o mümini, o mümini gıyabında ne yapmak? Irzını, namusunu, onun dinini, diyanetini savunmak. Sen eğer bir müminin ırzını, namusunu, dinini, diyanetini onun gıyabında savunursan Allah da celle ve ala seni savunacak olan kimseleri ne yapar? Yaratır. Zamanı gelince. Ah demiş dilim ettin beni demiş. Dilim dilim benim dilim etti beni dilim dilim. Biz hep çekiyoruz dilimizden çekiyoruz. Neden? İslam'ı anlamadığımızdan ötürü Yaşamadığımızdan ötürü Sanıyoruz ki İslam bizim bildiğimiz kadar. Sanıyoruz ki İslam bizim anladığımız kadar. Biz İslam'ı en doğru yaşıyoruz. Bizden gayrılar hep kötü yaşıyor. Böyle değil. Karşıdaki adamın da doğrularının olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bizim de eksiklerimizin olabileceğini göz ardı etmememiz lazım. Arkadaşla konuşuyoruz karşı karşıya. Hemen onu ne yapmayacaksın? Hegemonya altına almaya çalışmayacaksın. Ne diyeceksin? Bak senin şöyle şöyle bir hatanı gördüm. ya o da ben böyle gördüm. Bu hatayı tasri etmek lazım, düzeltmek lazım. Acaba ben mi hatalıyım? Sen yaptığını ne yap? Kur'an'dan, sünnetten delillendir. Ben yaptığımı delillendireyim. Kim Kur'an'la, sünnetle paralellik arz ediyorsa söz, davranış onun sözü davranışı olsun. Öyle değil mi? Kardeşlerimiz oturup bu cihette konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Hemen kardeşin Patlatak suratını yırtıyoruz efendime söyleyeyim. Ee, onu zıplatıcı sözler söylüyoruz. Halbuki akolü husna? İnsanlara güzel sözler söyleyin. Güzel sözler söyleyin. İnsanlara güzel sözler söyleyin. Bütün insanlara. E kendi kardeşime. Yani ben kafiri davet ederken yağlı ballı olacağım. Güzel. Konuşacağım ama mümin kardeşime davet ederken dilim çatal yılan dili gibi olacak. Müslüman din kardeşine yardımda bulundukça Allah Subhanahu ve Taala da ona yardımda bulunur. Allahu Akbar. Allah'ın yardımının sebebi senin mümin kardeşine yardım etmen. La ilaha illallah. İnsanlara hayırla muamelede bulun ki Allah da sana hayırla muamelede bulunsun. Öyle değil mi? Sen dua ediyorsun kardeşine. Ya Rab ona şöyle yap böyle yap. Onu şu kadar azizeyle, onu efendime söyleyeyim bu kadar başındaki musibetleri asaneyle. Melekler ne diyorlar? Aynısı sana olsun, aynısı sana olsun. Belki senin duan kabul değil ama meleklerin duası kabul. Sen duanın kabul olması için kardeşine ne yapacaksın dua edeceksin. Vallahi biz bilmiyoruz ya yemin olsun Rabbıma biz bilmiyoruz. Bildiğimizi de uygulamıyoruz. Basit şey halbuki bunlar. Söyle ya. Ya Rabbi de falanca kardeşimi dünya ve ahirette seni razı edecek olan amelleri işlemeye muvaffak kıl. Basit bir şey uyguluyor muyuz bu basitleri Allah bizden zor istemiyor on bilinme yani denklem çözmemizi istemiyor Allah imtihana bizi tabi tutacak Kur'an-ı Kerim açık halbuki bir e, öğretmen bir şeyh yahut da bir e, amir birilerini imtihan ettiğinde gösterdiği defterleri kitapları yan tarafa ne yapıyor kaldırıyor çünkü bu dini imtihanda kitaba bakmak, hadislere, Kur'an'a bakmak ne? Serbest. Kopya çekmek serbest burada. Ölünceye kadar serbest. Öldükten sonra artık kopya çekemiyorsun. Ne Kur'an'a bakabiliyorsun, ne Efendime söyleyeyim, sünnete müracaat edebiliyorsun. Ah oh, ah. Oh. Kaç dakika oldu 45. 43 mi? evet <gülüyor> hadisler devam ediyor şimdi bakın kardeşler bu hadisleri Allah'a yemin olsun ilk önce ben kendi nefsim için istiyorum ondan sonra da sizler duyup bunları biliyorsunuz ama Allah ne buyuruyor Celle Şanuhu hatırlat diyor hatırlatmakta fayda var neden Allah Celle ve Aley Errahmanu'allemel Kur'an sure-i celilesinde Febi bi eyyi alai rabbikuma buyuruyor kaç defa kaç ha. bak defaatle Allah söylüyor neden acaba fe bi eyyi alai söylüyor düşündük mü Bak bir faziletten bahsediyor Allah. Bu fazileti de mi inkar ediyorsunuz? Bir hikmetten bahsediyor, bir ikramattan bahsediyor her ikramatı. Zikrettikten sonra bu ayeti kerimeyle Allah azze ve celle bunun inkarının gayr mümkün olduğunu ne yapıyor? Bize bildirmiş oluyor. Adamlar da ne diyor? E Kur'an-ı Kerim'de diyor bir sürü ne var? tekrar var. Sen anlamadın oradaki hikmeti. Allah tekrar etmiyor. Evet. O ayeti kerime nazmen aynı şekilde söylendi gibi ama başka başka hikmetlerden bahsedildiğinden ödürü bu hikmeti de mi? Bu nimeti de mi inkar ediyorsunuz? İnkar edebilir misiniz? Babından Allah Celle ve Ala bunu ne yapıyor? Tekraren tekrara zikre diyor. İşte bizde bunlar bilinen şeyler. Zaten Müslüman dönecek, dolaşacak. Kulhamız Rabbin Nas'i la Fatiha arasındaki şeyleri söyleyecek. Fal bakıp da yeni yeni şeyler çıkarmayacak ortaya. Buhari'deki, Müslim'deki, Tirmiz'deki, Neşe'deki hadisleri söyleyecek. Yeni yeni bir şeyler yumurtlayıp uydurma çalışmayacak. Onun için demeyelim ya bunları zaten biz biliyorduk. Bilmek önemli değil, uygulayabilmek önemli. Aslına uygun olarak onu hayata tatbik etmek önemli. Evet. Kim bir müminin, Müslümanın dünya darlığını giderip de onu sevindirirse, Allah da Celle Şanhu, kıyamet gününde onun sıkıntısını giderip onu mutlu eder. La havle ve la illa billah. Dünya, ahirette sıkıntı çekmek istemeyen kişi mümin kardeşinin başındaki musibeti def etme hususunda çalışsın demek bu. Allahu Akbar. Subhanallah. Bir başka hadis. Kim dünyada Müslüman kardeşinin aybını örterse Allah da Celleşanu Hu kıyamet gününde onun ayıplarını örter. La la Kardeşler işte bizim yapamadığımız meselelerden bir tanesi de bu. Bir kardeşimizin ayağa kaymış bir ayıp ne yapmış işlemiş, ona da birisi muttalib olur. İki üç kişi bir araya geldiğimizde ne yapıyoruz? Onun aybını söküp döküyoruz ortaya ben biliyorum o da bilsin öteki de bilsin gözden düşsün. Beriki adam ne diyor? Ha, senin diyor bu bildiğin diyor benim bildiklerimin yanında diyor tuzla biber onun diyor daha diyor bohçasında ne kirliler var ne kirliler var. Sen onun biz onun diyor fi tarihini biliyoruz. Cemaziyel evvelini de biliyoruz Cemaziyel ahirini de biliyoruz Onun diyor kızlığını da biliyoruz Dulluğunu da biliyoruz Bak diyor daha neler söyleyeyim de durun <gülüyor> Subhanallah O kardeş rezil olduğunda Sen vezir mi oluyorsun Ne olacak kardeşi rezil ettik. Onu düşürdük. Dünyada yapmış olduğumuz bu davranıştan dolayı Allah Sübhanehu ve Teala yalnız başımıza kaldığımızda işlediğimiz bütün rezaleti bütün insanların huzurunda önünde ne yapacak? Ortaya koyacak. Vallahi bu kardeşin iki üç kişinin arasında rezil olması hiçbir şey değil. Oradaki müminler ne demesi lazım? Tamam bunu zamanında uyguladı, yaptı, tevbe etti. Bu şekilde onu ne yapacaklar? Tebcil edecekler, savunacaklar. Sen yaptın yarın ahirette. Allah Subhanahu ve teala'nın huzuruna ve bütün mahlukatın huzuruna, insanların, cinlerin huzuruna geldiğinde Allah seni celle ve ala savunmayacak. Subhanallah. Ya havle ve la kuvvete illa evet kardeşlerim yukarıda açıklamaya çalıştığımız bu hadislerden anlaşıldığına göre din kardeşliği çerçevesinde kardeşçe yapılacak olan her hayırlı işin ahirette hayırlı bir mükafatı olacak ahirette kurtulmak isteyenler burada gösterilen bildirilen öğütlenen şeylere ne yapsınlar sahip çıksınlar evet yani İslam'daki din kardeşliği meselesi Müslümanlar için ahirette hayırlı bir yatırım vesilesidir ahirette gülmek istiyorsak ahirette mesrur olmak istiyorsak Allah ve Resulünün bu dünyadayken kardeşlerimiz arasında nasıl davranmamızı emrettiler istedilerse ona riayet etmemiz basit bir şey Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun rivayete göre dilinin altında 7 gram ağırlığında siyah bir taş vardı 7 gram koyuyormuş Ta ki mala yani bir şey Allah'ı razı etmeyecek. Peygamberin hoşuna gitmeyecek ve benim hususunda, ahiretim hususunda bana menfaati dokunmayacak bir kelime ağzımdan çıkar diye ister istemez 7 gram ağırlığında siyah bir taş koymuş ağzına. Çıkaracak bir şey hemen o taş ne yapıyor? Kendisini etki altında bırakıp susuyor. Allah bize hidayet etsin. Ki Ebubekir radıyallahu anhu hiçbir zaman için mala yani ağzından çıkmamış olan birisi. Yani daha İslam'la şereflenmeden önce dahi böyle mükemmel bir şekilde hayat tarzı süren birisi. Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam'la arası çok iyiydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam peygamber olmadan önce de Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu ile Efendimizin Aleyhissalatu vesselam arası çok iyiydi. Susuzmuyordu. Hani bugünkü tabirle kanka diyeceğimiz şekilde birbirlerine muhabbetliydiler. Neden? Hazreti Ebubekir Radiyallahu anhu'da olan bu faziletlerden sebep Resulullah Aleyhissalatu vesselam onunla neydi? Müthiş bir şekilde arkadaştı. Evet. burada bırakalım inşallah haftaya zaten devam edeceğiz birkaç celse de inşallah olacak bunlar bu dersler saat zaten epey yürüdü Siz de yoruldunuz belki inşallah daha sonraki günlerde devam ederiz Allah Azze ve Celle söylediklerimle ilk önce bana amel etmeyi nasip etsin. Kardeşler Allah'a yemin olsun söylediğimiz sözlerden de mesul olacağız. Eğer söylediklerimizi tutmazsak, duyduklarımızdan da mesul olacağız eğer duyduklarımızı hayatımıza tatbik etmezsek. Yani söyleyen de mesul, dinleyen de mesul söyleyen söyledi de sadece ne kadar güzel söyledi desinler diye söylediyse ayvayı yedi hayatına tatbik etmediyse ahlakını düzgünleştirmediyse vay onun başına gelecek olanlara <gülüyor> herkes yarın ahirette ne yapacak kitabını eline alacak ve diyecek ki ma lihazel kitab la yugadiru sahiraten ne olmuş bu kitaba? Yaptığım her şeyi büyük dememiş, küçük dememiş, kayda almış. Allah subhane ve teala kalbiyle dili, diliyle bütün azaları beraber amel edenlerden eylesin Allah Azze ve Celle yaptıklarımızı hem dünyada menfaat verecek hem de ahirette menfaat verecek olan işler zümresine dahil eylesin Allah Azze ve Celle kardeşliğimizi pekiştirsin Allah Azze ve Celle şeytanımıza ve şeytan e, timsali insanların bizlere zarar vermesine e, mahal vermesin Allah Subhane ve Teala bizleri meccanen bağışlasın sıratı müstakimde müdavim olmamızı ayaklarımızı sabit eee tutmamızı bu hususta bize yardımcı olsun. Allah azze ve celle bizi mecannen bağışlasın ve sallallahu aleyhi ve selle Nabi'na Muhammed'e ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. ve âhiru davânâ elhamdülillâhi ve selâmü